Euzu Bismillahirrahmanirrahim mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Dalmınner Bugün de Bakara Suresi'nin 71. ve 72. vakit kalırsa 73. ayet-i kerimelerini inceleyeceğiz. Bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz şöyle buyuruyor. "O iz kateltum nefsen fedaratum fiha." İsrail oğullarına yine hitaben sizler bir kişiyi öldürüp de aranızda failini, katilini aradığınızda suçu bu fiili birbirinize attığınızda Vallahu muhricum ma kuntum tektumun. Bu işi saklıyordunuz ve faili belli olduğu halde fail itiraf etmiyor, suçu başkalarına atıyordu ve bir türlü de olayı çözemediniz. Ama Allah sizin saklayıp durduğunuzu ortaya çıkardı. Çıkarır her zaman sizin saklayıp durduklarınızı ortaya çıkartır. Fakul nadribuhu bi ba'dihâ. Dedik ki bu kesmiş olduğunuz ineğin etini bir kalçası olabilir, bir uzu olabilir. Bunları birbirine vurun. Kedalike <Sessizlik> yuhillâhul mevte. Bu işlemi yaptığınızda göreceksiniz ki Allah bu ölülere ruh verecek tekrar ve diriltecektir. İşte bu şekilde Allah'ın ayetini, delilini de görmüş olacaksınız. Bir ölüye nasıl Allah ruh veriyor, onu nasıl diriltiyor göreceksiniz. Ahiret inancına şüphesiz inanmayan ölümden sonra dirilmeye Şüpheli bakan ey insanlar bu olayı bu Allah'ın bu göstermiş olduğu olayı görerek yani ölüye sizin gözünüzün önünde can vermesini izleyerek bu şekilde imanınızı güçlendirin. İşte bu şekilde Allah ölülere can verir. Leallekum. وَكَذَٰلِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتَ وَيُر۪يكُمْ اٰيَاتِهِ Ayetlerini de size bu şekilde Allah göstermektedir. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Belki akl Aklınızı çalıştırırsınız da dersiniz ki işte Allah ölüye gözümüzün önünde tekrar can verdi. Tekrar, tekrar ruhunu ona geri dönderdi öyleyse bizler içinde durum aynıdır öldüğümüzde tekrar Allah ist istediği takdirde bizleri diriltecektir ve hesaba çekecektir diye düşünün diye Allah bu ayetleri bu delilleri sizlere sunmaktadır ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ min بَعْدِ ذَٰلِكَ Daha sonra bu olayı görmenize rağmen Allah'ın bir ölüye nasıl ruh verdiğini görmenize rağmen daha sonra kalpleriniz katılaştı, bu gerçeği unuttu, kalpleriniz ahireti unuttu, Kalpleriniz öldükten sonra dirilmeyi ve hesaba çekilmeyi unuttu. Fehi kel o kadar bir kasvet kasvete büründü ki o kadar bir katılaşma sürecine girdi ki sanki taş oldu. Ev aşedu kasva taştan da daha sert, taştan da daha katı. Taştan da daha sert bir hale geldi. Kimin kalpleri? O zaman da inanan o insanların kalpleri. Günümüzde de aynı şeyler geçerlidir. Ahiret inancını unutan, öldükten sonra dirilmeyi unutan insanlar kalpleri katılaşmış insanlardır. Devamlı menhiyat işleyen insanlar, Devamlı fıskı fucur işleyen insanlar, Devamlı insanlar arasında fitne fesadı yaymak isteyen insanlar, Devamlı dedikodu, hıybet, iftira, yalan, dolan, haram, zina, içki gibi, Menhiyat işlerine bulaşan insanlar işte onlar ahiret inancını unutan insanlardır. Kalpleri taşlar gibi katılaşmış olan insanlardır. Belki de Allahu Teala diyor, hatta onların kalpleri taştan daha katı, daha büyük bir kasvet, sertlik içerisindedir yumuşak değildir. Anlar değildir, anlamaz. Yani taş gibi anlamaz. Taş konuştuğunuzda sizi nasıl anlamıyorsa nasıl ayetlerden bir taş etkilenmiyorsa o insanların kalpleri de bu ayetlerden, hakikatlerden ahiret konusundaki uyarılardan etkilenmezler. وَإِنَّ وَا مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَا Halbuki bizim sert dediğimiz o taşlar var ya bakarsınız ki bazen bu taşların içinden sular fışkırır, nehirler oluşur. Göz göz menba suları taşların kalbinden arasından taşların bağrından çıkar. Bu sertliğe rağmen taşların içerisinde sular fışkırıyor. Ama bu insanlar maalesef taşlar kadar da değiller. Taşlar sertliğe rağmen içinden su çıkartıyor. Çıkan sudan nehirler oluşuyor. Ama bu insanlarda öyle bir sertlik var ki Taşlardan daha kötü durumdalar. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا O taşlardan öyleleri de vardır ki parçalanır ve ondan su çıkar. Yani taş parçalanıyor, içinden su çıkıyor. Ama bu insanların kalbini kesseniz o kadar bir kasvet var ki hiçbir hayır çıkmıyor. Su hayırdır. Su hayattır. Bu insanların kalplerinde hayat suyu yoktur. Bu insanların kalplerinde anlamak yoktur, inanç yoktur. Bu insanların kalpleri o kadar büyük bir şüpheye o kadar büyük bir cehalete düşmüşlerdir ki en ufak bir hareket söz konusu değil. En ufak bir hayır Oradan sadır olmuyor, çıkmıyor. وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَتِ اللّٰهِ O taşlardan öyleleri de vardır ki, Allah'tan korkusuna yıkılır gider, paramparça olur. Demek ki, kayaların parçalanması, Allah korkusundandır. O inne minha lamma yahbitu min khashyetillah. O taşlardan öyleleri vardır ki Allah korkusundan paramparça olur, yıkılır. Taş paramparça oluyor, Allah'tan korkuyor, yıkılıyor ama bu insanlara Allah'ın ayetlerini hatırlattığınızda kalpleri eğilmiyor, bükülmüyor. Kalplerinden hayat suyu çıkmıyor. Kalpleri paramparça olmuyor. Kalpleri secdeye varmıyor. Ve mallahu bi gafirin amma taamalu. Sizin yaptıklarınızdan Allah asla gafil değildir. Allah cümlemizi sağlam kalbe sahip olanlardan eylesin. Bu ahru davana elhamdülillahi rabbil alamin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.